Şimdi ben sözü e, hocaların hocası diyerek e, takdim edeceğim. E, çok değerli fazla. hocamız. Fazla ittifat aldık bugün. Evet. İstifat yaparız lazım. Ben öyle diyeyim de gerisini siz düşünün artık hocam efendim. Emin hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Oh, teşekkür ederim. Ya burada riyakat meselesi, hocalık meselesi falan. Burada delişlik var. Şimdi bir tatbikariyle bahsettik. Onun endişeleri de vardı. Dediler ki bu Konya'da işte bu evliliği ihtifallerine teberrük edilsa hükümet göz yumuyor. Aslında yasak. Kanun hem yasak ama bu biz bunu bu yasa az çok gelmiş gibi oluyoruz. Ben sadece bize canırdı. Hoca böyle söylemedi. Başka daha kibar, daha güzel söyledi. Yarın öteki tarikatlar da bu işi biz de yapacağız. Biz de varız dedikleri zaman bu işin üstesinden kim gelecek? Hayır, o kanunu mahlurlar bakımdan düşünmüyordu. İşin ayağa düşmesinden korkuyordu. İşin ayağa düşen nahihiller elinde bir takım taşilikte işte, nakşilikte ve takım halvetilik ne varsa yani hepsinin böyle <gülüyor> mahasil eller arası tarafından kötü duruma düşmeler Hatta o zaman enstitü açmayı düşündüler. Kemal Edip Bey vardı, işte Mithat Bahari Bey vardı bu işin içinde, Kemal Edip Bey de ulaşıyordu. Dediler ki tamam Kemal Edip Bey veyahut da işte şey bunlar yaşlı yaşlı insanlardır. Mesela bir tanesi Abdülbaki Görpınar getirelim enstitüsünün evet. başına bu adamın emeği var, hizmeti var, eserleri var, çalışması var. Ama bu adam vefat ettikten sonra kimi getireceğiz? O zaman da solculuk bir takım mitikler yapıyor falan yani bir komünisti mi getirip bu devgalı başına koyacağız diye bir takım endişeler taşıyorlar. Madem ki biz değerlendirme toplantısından bahsediyoruz. Şimdi öyle. Mehmet Dumlu hoca var. Allah uzun ömür versin. Bir mescidin genişletilmesi söz konuşucu. Orada mahalle mescidlerinden bir tanesi. Orada bir de çınar ağacı varmış. güzel olsun düşünüyorum. Demişler ki bu ağacı keselim mescidi bu tarafa doğru. Ağaçtan tarafa genişletelim. Bilmiyorum. Hoca engellemiyor. Hayır demiş. Siz bu inşaatı altı ayda yapar bitirirsiniz. Tamam bir cami yapar nedir ki bugünkü teknolojiyle? Üç ayda 1 ayda yaptınız. Ama demiş bu Çınar 500 senelik Çınar'dır. Bu Çınar'ı keserseniz 500 sene beklemeniz lazım demiş. Şimdi tamam işte mevlevi harfeleri tamir ediyoruz. Bunlar güzel ama bunun için neyle dolduracağız? Sizin de endişeniz bu benim de endişem. Bu Mithat Bahari Bey'in endişesiyle buydu. Hatta Çelebi Rahmetli Celalettin Çelebi'nin endişesiyle buydu. Biz bu dergahı açtık. Tamam faaliyeti geçirdik. Bizden sonra orası Leyla Mecnun şey mi olacaktır? Yani Gazinova mu olacaktır? Gelip orada işte şeyler bunlar. Kızarı sevişme yeri mi olacaktır? Yani bu fuhuşhaneye dönüşmesinden korkuyorlar. Ben açık söylüyorum yani ben Türkçe konuşuyorum. O hale gelir. Eğer eller, buna inanmıyor, bu yolun nezaketini, bunun bir ibadet olduğunu, bunun bir feyiz merkezi olduğuna inanmıyorsa orası feyiz olmaktan çıkar, seks merkezi haline gelir. O, ondan korkuyor. Hala yani ben aynı şekilde dışarı nitekim örneklerini görüyoruz. Adam otel açıyor, iki tane semazenle merasım, açış merasimi yapıyoruz. Bu semazen nereden, yani her dönmeyi bilen semazen midir yani? O zaman şey söyleyelim. ...cimnastikçilik hocaları öğretiyorlar, onlardan getirsinler, Fırıl fırıl dönerler. Bizim sevazenlerden daha güzel dönerler, risket gibi dönerler onlar. Yani dönmek değil ki, bu, bu zikridir, bu zikirdir. Allah iki tane evin verir size diyor insan. Birisi Kabe'dir, hacılar Kabe etrafında dönerler, Dervişler ...kendi kalp Kabe'si etrafında dönerler. O artık Sema'nın bilinen tarafıdır bu, herif basıdır yani bu iş. Ha, bu böyle. İkinci bir husus Mevlana dünyada tabi bu bir furya şeklinde danınıyoruz. Dünyada Mevlana üzerinde çok ciddi çalışmalar var. Muhiddin Arabi ve Mevlana. Bu 1950'lerde başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. İşte Avrupa'da efendim İslam'a doğru işte batıdan doğan güneş bir takım o zaman çalışmalar vardı. Yuhassa annem erişim bunun için de bu faaliyetlerin için de takip ediyorlar. O da kimin yanında kime karşı kime ...çalışıyor o da pek belli değildi yani evet, evet. Ama, ama yakından takip ediyordu. Bütün Türkiye'deki dini hareketler yakından takip ediliyor efendim. Amerika'sı da takip ediyor, babanlık da takip ediyor, Almanlı'da, da Katolik'te... Evet. ...hepsi bu dini faaliyetleri çok ciddi şekilde yakından takip ediyorlar... ...ve saptırmak için de nereden nasıl saptırırız diye de planlar yapıyorlar. Böyle biz, biz düğün bayram gibi yapıyoruz ama... Ama şunu söyleyeyim, evvela bir defa şikayetten önce şunu söyleyeyim. Bu şimpozyum, benim tahmin ettiğimden çok kalede daha ileride bir başarılı olmuştur. Eğer başarısını not vermek gerekiyorsa, 100 üzerinden 100, hatta daha fazla. <gülüyor> gerek hazırlayanlar, gerek burada hizmet edenler, kapıdan karşılayanlar, bu resmi giyimlerle, bir takım formülü formalarla karşılayanlar. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayat Hanım'a da teşekkür ediyorum. Bu böyle üç kür, bu iş yani bizim çapımızda. Bu devlet bile bunu zor yapabilir size söyleyeyim. Yani devlet bütün imkanlarını kullansa bu işi, bizi yapılan işi zor yapabilir. Bir defa onu takdir edip onun hakkını vermek lazım. Bence son derece başarılı olmuştur. Ben bu salonun böyle merdivenleri <gülüyor> ayakta döneceğiniz tam herhalde 30 Türk kişiye ya gelir ya gelmez. Sıcak bir yaz günü. Yaz başladı artık. Ama buna rağmen sen bu salonu doldurabiliyorsan bu kadar insanı organize ediyorsan bu kadar ilgi uyandırabiliyorsan bu son derece başarılıdır. Benim. Biz Ankara'da da yaptık aynı şeyi. 2000 senesinde Kültür Bakanlığı yaptık. İnanır mısın sadece Bildiri sunanlar vardı salonda. Ne üniversiteden, ne liseden, ne başka yerden, ne halktan hiçbir kimse yoktu dinleyici diye bir şey yoktu. Biz çaldık, biz, biz oynadık. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir mevzana şey var. Artusi, bütün dünya ihtiyaç bir defa. Onu da sırf din bir ihtiyaçtır. Varış bir ihtiyaçtır. Gönül huzuru dediğimiz şey bir ihtiyaçtır. İnsanlar güven içinde, huzur içinde yaşamak isterler. Bu gönül huzurun biz bulamıyoruz. Büyük şehirlerde hiç bulamıyoruz. Çok sürmeyecektir. Bunu gönül huzuru aramak isteyenler dağ başında köylere çekilecekler. Çünkü bu, bu şehir hayatı getirdiğim, sarayileşmenim. Saadettin geldi geçen de Amerika'dan 8-9'a bizim Saadettin Akhtar. Dedim nedir durum dedim ya? Ya Emin abi dedi, insanın aklını almayacağı kadar hızlı yaşıyorlar ve bir insan dedi, bu kadar koşuşturmaya, bu kadar hızlı yaşamaya insanın e, tahammül gücü yoktur, hepsi sinir hastasıydı yani. Siz o sanatkar diyorsunuz, o alkışlıyorsunuz yahut politikacı, yahut ticaret ehli, yahut sanayici, haftada 3 gün onlar psikologdan destek almak mecburiyetinde kalıyorlar. Çünkü o, o hıza insan takati yetişmez. Çok sinir sistemini sağlam olması lazım. Bir gün Mithat Bahari Bey'le konuşuyorduk. Dedim ki, hocam dedim. Hazreti Mevlana'nın dedim, işte zayıftır, de çok böyle şey diyorlar ama ben dedim, çok sağlam ve çok sıhhatli bir sinir sistemi olmasının olduğunu düşünüyorum dedim. Nerede okudum dedim. Çünkü bütün literatürü karıştırmış. O böyle bir şey görmediği için, bir yerden okudum da söylüyorum zannediyorum. Hayır bir yerden görmedim, bir yerde okumadım efendim. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü o kadar fuyuzat-ı o kadar akan, sel gibi akan bir ilhama... ...tahammül edebilmek için, çıldırmamak için insanın sinir sisteminin çok kuvvetli olması lazım. İşte bu riyazatla, felvetle, bilmem, burhaneddin muhakkak-ı tirmizinin desteğiyle, orada pişmiş... Dört defa halvete girmiş çıkmışız. Bu artık şey, ne diyorlar ona? Ateş tuğrası oluyor. Artık yangından, ateşten, üzüntüden, felaketten falan bir şey etkilenmez hale geliyor. Böyle. Dört defa bir insan erbain çıkarırsa. Ve bir bin gün bir, bin, bin, bir gün tutuyor. Bir defa değil, her ihtiyaç hissettiği zaman hemen kendisini halvete atıyor Hazreti Mevla'nın. Şimdi bu işe, bu işlere tahammül etmek bu feyizat ilahiyye böyle gibi atan bir ilham seline tahammül etmek ve çıldırmamak için öyle şeyler söyleniyor ki ben okurken çıldıracak gibi oluyorum. Ya bu söylenir mi diyorum. Mesela bir tanesini size söyleyeyim. Diyor ki şey. "İnde zikr salihin tenzilur rahme." İyilerin anıldığı yere, salihlerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner ''Gövf peygamber'' diyor, ''Gövf peygamber'' diyor. Peygamber buyurdu ki, iyilerin alındığı yere...'' ''Allah'ın rahmeti gelir.'' Ben de diyorum ki diyor, ''Aşıkların alındığı yere Allah'ın kendisi gelir.'' Allah. Ürperiyorsun böyle, ''Allah Allah Allah'' diyorsun bana. Sonra, ''Ya dedim, böyle Hazreti kendi yanından söylemez bu, bir şey söylüyor ama, küfür gibi bir şey. O kadar... O kadar da cesaretle söylüyorum. Sonra düşündüm, düşündüm. Ya dedim bu bir hadis içeri, bu da peygamber sözü. <gülüyor> El mer'u me'ame me'habbe buyuruyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Eğer Allah aşıkları anılmıyorsa bir yerde, elbette Allah oradadır. Bu, bu gayet tabi olan bir şeyi böyle heyecanla söylüyor. Evet efendim, fazla uzatmayın. <gülüyor> Mithat Bağri Bey dedi ki, nerede gördünüz? Hiçbir yere görmedim efendim. Ben öyle düşünüyorum dedi böyle yanımda oturuyorum. Ver bakayım şu elini dedim. Ben de elime bir şey koydum. <gülüyor> Aldı diye elimi öptüm. Böyle düşünerek öperim ben dedim. O benim dedemden ne de yaşlıydı. Ben o zaman 30-35 yaşlarım. 30 işte 30, 30 yaşlarım. O kendisi 90 yaşına yakın. Tuttu bu sözden dolayı elimi öptü. Cenab-ı dedi böyle eğer böyle anlıyorsan dedi. Çok güzel anlıyorsun dedi. Tebrik etti. Can görünen koca. Son derece mutlu oldu benim bu sözümle. Yani sinir sisteminin çok kuvvetli olması gerekir. Yoksa o ilhama, o zaten katliyen tahammül edemez, çıldırmaz. Zaten çıldırıyorlar, çokları çıldırıyor, Tarikata giriyor. Bir sene sonra bakıyorsun, itmarhanede adam. Çünkü kısa zamanda evliya olmak istiyor. <gülüyor> Hemen. Şimdi ticaret yapısayıp tasederler var ya bir iki bir senede mehmetoçun seviyesine düşünelim. Ama. O evliyanın 40 senelik, 60 senelik çilesini düşünmüyor. Birisi geldi bana hocam dedi. Ben dedim namaza başladım dedi. Hiçbir şey olmadı dedi. <gülüyor> dedim. ne olacak dedim. Ne zaman başlar? 5 senedir dedi. İstek tirmeden dedi. dedi. Bütün 5 maşla, beş maşla atlayarak atılıyorum. Dedim ne o ne ne ne olacak dedim. Dedim hocam keramet deyersin, teşvik teşvik <gülüyor> kalbi açılır diyorlar dedim. Yahu farz edilmişti. Biz 60 senedir duruyoruz hiç <gülüyor> <gülüyor> şaşmadan. 3 sene öyle bir haftada işte işana teşbih çekiyordum. Bilmem 2 haftada bilmem işte. Ha böyle şey yoktu Namaz keramet erme. Keramet veyahut da teşbih yahut da neyse o Allah'ın ilhamı. Aynen nübüvvet gibidir. Allah seçer ve ihsan eder diyor. Onun için sakın öyle şey nasibinizde varsa siz ayakkabı tamir ederken de o keramet size gelir, Hiç, öyle namazdır. Aynen, peygamberlik gibidir. Hiçbir ibadetin, hiçbir riyazatın, hiçbir dua ve tesbihatın karşılığı değildir. Diyor. Keramet denilen şey. ilahiyedir. Allah layık gördüğüne ihsan eder. Onu da taşı, taşıyabilirsen, Allah verdiği her nimetin hesabını soracaktır. Nimet içindeyiz, şükrümüz evet. eksiktir, nimetimiz boldur, şükrümüz eksiktir. Çok çok şükür ediyorum, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, evet. hürmetler ediyorum. Allah da Erol Bey'e uzun ömür versin, hizmetini tamam. daim etsin. Evet. Et. Evet. İçerisinde kullandığı remzi ifadelerin e, manasının ne olduğunu da e, Hazrun e, biliyordur. Dolayısıyla e, sufiyane bir üslüptür hocamızın üslubu. Yani remzi üslup bol miktarda kullanılır. Biz kendisinden çok istifade ediyoruz kullandığı bütün remzilerden.